Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, çöl ve hayat birbirine ne kadar benziyordu. İnsan bir de çölün bağrında yaşıyorsa, hayatı çölle iç içe geçmişse, çölün bağrında yaşayan insan ve toplumun hayatlarının her karesinde çölün etkileri vardı. Çölün özelliği sürekli değişkenliğiydi. Kalıcı hiçbir özelliği yoktu. İzler silinir, yollar kaybolur. Yönü tayin eden tepeler yok olurdu. Her an her şey değişirdi. Çöl sanki bir deniz gibiydi. Denizde yol olabilir miydi? Deniz dalga dalga çalkalanır dururdu. Çöl de savrulup duruyordu. Çölün tepecikleri denizin dalgaları gibiydi. Tepecikler bugün vardı, yarın yoktu. Tepecikler bir var oluyordu, bir yok oluyordu. O coğrafyada yerleşim merkezleri denizlerdeki adalar misaliydi. Devasa çölün bağrında bir avuç yerleşim alanlarıydı. Mekke ve Hicaz coğrafyası ticaret hayatlarını sürdürüyorlardı. Ticaret yolları çöllerin bağrından geçiyordu. Ama çölde yolu Yolları bilmek ve bulmak mümkün müydü? O ateşin sıcaklardan ölmeden geçmek nasıl mümkün olacaktı? Sanki çöllerde yolculuk ateş çemberlerinden geçmek gibiydi. Hele susuzlukla uzun bir yolculuk yapmak ölümün sınırlarında dolaşmak gibiydi. Çöllerde yolculuk olmasa ticaret duracaktı. Ticaret durduğunda hayat duracaktı. Hayatın durması ise ölümdü. Çöllerde yolculuk kaçınılmazdı. Hayat çok çetindi. Çöllerde yolculuğun bir şartı vardı. O şart gerçekleşirse çöllerde yolculuk olabilirdi. O şart çöllerde bir rehberin olmasıydı. Rehbersiz yollara düşmek kaybolmaktı, yok olmaktı. Rehber yani yolları bilen biriydi. Mekke'de Kabe vardı. Mekke ticari bir kentti. Mekke sakinleri ticaret için kervanlar halinde uzun yolculuklar yaparlardı. Çöllerde uzun yolculuklar yaparlardı. Aynı zamanda Mekke'ye kervanlar geliyordu. Ticaret için, Kabe için dalga dalga kervanlar geliyordu. Onlar için rehber gerekiyordu, yolu bilen gerekiyordu. İnsan için dünya hayatı bir yolculuktu. Çöllerde yolculuk yapan yolcu misaliydi. Çöllerde yolcuya rehber gerekiyordu. Hayat yolculuğunda ise daha şiddetli bir şekilde rehber gerekiyordu. İnsan bu yolculukta hem biyolojik varlığını koruyacaktı, hem de kişiliğini koruyacaktı. İnsanlarla ilişkinin doğrusu ne olacaktı? İnsanca hayatın ilkeleri ne olacaktı? İnsan varoluşun anlamını nasıl bilecekti? Hayatın ve ölümün anlamını bilmek isterdi insan. İnsan bilgilendikçe varlıkların ihtişamını daha bir anlıyordu. Evrendeki incelikli sistemi derinden kavuruyordu. Bu muhteşem sistem amaçsız olabilir miydi? Her varlık harikaydı. Her varlık bütün varlıklarla bağlantılıydı. Bütün varlıkların ileri boyutta bir ahengi vardı. Bütün bunlar amaçsız olamazdı. Bütün soruları cevaplandıran bir rehber olmalıydı. İnsanı anlatan bir rehber olmalıydı. Kainatı anlatan bir rehber olmalıydı. İnsanın ve evrenin sahibini anlatan bir rehber olmalıydı. Hayat yolculuğunun işaret taşlarını belirleyen bir rehber olmalıydı. İnsanın önüne, insanlığın önüne rehberler, yolu bildiğini iddia eden rehberler çıkıyordu. Onların yol işaretleri sonunda bir serapla noktalanıyordu. Nice doğru bilgiler diye sunulan bilgiler vardı ama sahili selamet olmak mümkün olmuyordu. 2005 bin yıllık süreçte felsefe şahitlik ediyor ki bilgi arayışı son bulmuyordu. İnsanı, insanlığı kuşatan bir bilgi bir rehber ortaya konamıyordu. Aksine ortaya konan bilgiler sorulara cevap olmuyordu. Ama sorunları daha bir büyütüyordu, çocuğumu daha zorlaştırıyordu. İnsanın rehberi kim olabilirdi? İnsanın hayat yolunda yolu gösteren kim olacaktı? Bunun bir tek cevabı vardı. Kesin olan bir cevabı vardı. İnsana bütün yölleriyle bilen rehber olabilirdi. Kainatı bütün kareleriyle bilen ancak rehber olabilirdi. Zerreden küreye her şeyi bilen ancak rehber olabilirdi. Hakikatte hadi olan, hidayet eden, Yol gösteren Allahu Teala idi. Kulunu ve varlıkları bütün boyutlarıyla bilen yalnızca rahman ve Rahim'di. O Rahmandı, Rahim'di. Kullarına sonsuz rahmetiyle muamele ederdi. Kullarını severdi. İlk insana hidayet ediyordu. Onu vahiyle donatıyordu. Peygamber konumuna yükseltiyordu. Hz. Adem aleyhisselam ilk insandı, ilk peygamberdi. rabb Rahim İnsanlığın bağrından elçilerini, rahmet elçilerini çıkarmıştı. Kitabını ve peygamberini insanlığın önüne koymuştu. Bilinmezliğin içerisine bırakmamıştı. Karanlığın içinde bırakmamıştı. Bakara suresinin 257. ayeti celilesinde Allah inananların dostudur. Onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin dostu da tağutlardır. O da onları aydınlıktan karanlığa çıkarır. Onlar ateş halkıdır. Orada ebedi kalacaklardır buyuruluyordu. Enam suresinin 153. ayetinde ise işte benim doğru yolum bu. Ona uyun başka yollara uymayın. Ki sizi onun dost olan yolundan ayırmasın buyuruluyor. Bütün peygamberlerin çağrısı aynıydı. Temel esas aynıydı. Tüm peygamberler Allah'tan başka ilah yoktur çağrısında bulunuyorlardı. Bu çağrının bağrındaki mana belliydi. Hayatın merkezinde allah Teala olacaktı. İnsan Rabbi Rahim'ine gönül verecekti, kulak verecekti. Hayatın anlamını, ölümün anlamını, bu dünyanın ve ahiretin anlamını Rabbinden öğrenecekti kul bütün varlığıyla Rabbinden gelene bağlanacaktı. Hakikati kuluna öğreten Rabbiydi. Hiçbir varlık hakikati bilme imkanına sahip değildi. Aleyhim olan her şeyi bilen her şeyin yaratıcısı olan Rabbi Rahim'di. Kelime-i Tevhid Allah'tan başka ilah yoktur hakikati bireysel ve toplumsal hayatın genel esaslarını rabb Taal belirleyecek demekti. Tevhidi anlayışta bütün kulların tarağın dişleri gibi eşit olduğu anlamı vardı. Allah ile kul arasında hiçbir varlığın giremeyeceği anlamı vardı. Allah kuluna kulundan daha yakındı. Allah kuluna şah damarından yakındı. Bu çağrı bütün peygamberlerin çağrısıydı. Kötülüklerin, aylaksızlıkların, aldatmaların, baskıların, zulümlerin... Hilelerin, sömürülerin, işkencelerin oluşturduğu bütün sistemlerin reddedildiği bir çağrıydı. Hayatın merkezinde Allahu Teala olacaktı. Kul sürekli Rabbinden talep edecekti, sürekli isteyecekti. Daima doğru yol üzere olmayı, dost doğru yol üzere olmayı isteyecekti. İnsan hayat yolculuğunda ne ile karşılaşacağını bilemiyordu. Yol ciddi anlamda belirsizleşebiliyordu. Ya da insan tam dönemece gelebilirdi. Yol çatallaşabilirdi. Nereye yönelecekti? Hangi tarafa yönelmesi gerekiyordu? Karar vermek hiç de kolay değildi. Aynen çöldeki yolculuk gibiydi. Yol bir belirli hale geliyordu, bir belirsiz hale geliyordu. Bu nedenle biz müminler günde beş vakitte Rabbimizden istiyorduk. Bizi dost doğru yola ilet. Bizi hidayetinle dost doğru yol üzere eyle diye dua ediyor, niyaz ediyorduk. Nefs kötülüğü telkin ediyordu. Nefs hissiyatımızı tahrik ediyordu. Dünyevi arzularımızı dalgalandırıyordu. Nefs bütün imkanlarıyla üzerimizde saldırıyordu. Doğru yolda olabilirdik. doğru yolda olabilirdik. Ama bu yoldan çıkmamız mümkündü. Yanlış yollara girmemiz mümkündü. Yolla ilgili duyarlılığımızı kaybetmemiz mümkündü. İnsanın doğru yol üzere olması daima o yol üzere olacağı anlamına gelmiyordu. Yoldan her zaman sapabilirdi. Bu nedenle daima asıl hadiye, asıl rehbere yani Rahman-ı Rahim'e sığınması gerekiyordu. Ondan doğru yolda daim üzere olmasını talep etmesi gerekiyordu doğru yoldan sapmak mümkündü yolun belirsizleşmesi mümkündü Bu sadece nefse ilgili değildi kuşkusuz nefs son derece önemliydi nefs son derece tehlikeliydi Peygamber Efendimiz bir dualarında Allah'ım gözümü açıp yumana kadar dahi olsa beni nefsimin yönetimine bırakma diye dua ediyorlardı Bir de çevre vardı hayatın Çetin noktaları vardı Hayatın akış içerisinde zaman zaman daralmalar yaşıyorduk. Maddi olarak büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Zaman zaman büyük imkanlar içinde oluyorduk. Bir bolluğun içinde olabiliyorduk. Her ikisi de insanı ciddi olarak etkiliyordu. Peygamber Efendimiz, fakirliğin ve zenginliğin şerrinden Allah'a sığınırım buyuruyorlardı. İkisinin ciddi boyutlarda olumsuz yanı vardı. Olaya insanın nasıl baktığı önemliydi. Sabırla geçmeyi tercih edebilirdi dar geçitlerden ya da isyanları oynayabilirdi. Bolluğun içinde derin bir şükran iklimine girebilirdi ya da şımarıklığın anaforuna girer, ileri boyutta fasıklardan olabilirdi. Hayat yolculuğu inişli çıkışlıydı. Zorluklar ve kolaylıklar iç içeydi. Kul için hangi haller olursa olsundu yeter ki kul Rabbine dayansındı, Rabbine sığınsındı daima ondan istesindi. Özellikle dost doğru yolda daim eylemesini istesindi. Yeter ki yol doğru olsundu. İnsan yolda tökezleyebilirdi, yolda düşebilirdi, yolda binbir haller başına gelebilirdi. Ama yol doğru doğruya olsundu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden.